Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline Men yehdihillahu fe la ve men yudlil fe ve eşhedü en la illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emma ba'd fe inna kitabullah ve hayral hadiyih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül umuri muhtasatuhâ, لكل muhtasatatin bid'a ve kulli bid'atin dalâle ve kulli dalâleti'tin fînâ. Geçtiğimiz hafta bizden olmayanlar şerhinde tevhid bölümüne başlamıştık. Hak ile batıl arasında ayrım yapmayanlar bizden değildir ve bid'at ehliyle oturanlar onlara benzer. Yani bidat eline benzer. Başlıklar demiştik. Bir alt başlık olarak bidatçı kimdir? Şeyh Elbani rahimehullah şöyle demiştir bidatçı olduğu söylenmesi gereken kimdir meselesine gelince o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir sözüne muhalefet eden kimsedir. Sonra Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için Allah'ın dininde yenilik çıkaran veya Allah Azze ve Celle'nin dininde başkasının çıkardığı bir bidat ile yakınlık sağlamaya çalışan kimsedir. Ama kendisinden bir bidat meydana gelip de bunu kaydedeki gibi kastetmeyene gelince o kimse Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bidat sapıklıktır kaydesini benimseyen bir kimsedir. Lakin hata eder ve bidat çıkarır. Nitekim bazı müştehitler bazen haram olan bir şey hakkında mübah olduğunu söyleyebilmiştir. Bu İslam'da caiz değildir. Ancak böyle bir müştehit ecir alır. Onun harama düştüğü söylenmez. Aynı şekilde bidatçı olmadığı halde bir kimseden bir bidat meydana gelebilir. Bu kendisinin sadece bir iştahıdır. Lakin hakikatte o bir bidattır ve bu konuda o müştehide bidatçı denmez. Bu fetvanın anlaşılmaz için çıkan sonuçlar her bidat sapıklıktır. Kaydesine muhalefet de yani bazı bidatleri sapıklık olarak görmeyen kimsedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sapıklık yani ateştedir diyor. Yani bu Bunları da, yani her sapıklığın da bidat olduğunu, her bidatın da sapıklık olduğunu söyler ve her sapıklık ateştedir. Yani kişiyi ateşe götürür. Her bidat sapıklıktır. Yani bu ister küçük bir bidat, ister büyük bir bidat. Peygamber Aleyhisselatü vesamın her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa, o kendisine reddolunur. Hadisinde belirttiği gibi, bakın bu reddolunan şey ister akidevi bir mesele olsun, ister ameli bir mesele olsun. <gülüyor> Akileli olan elbette daha büyük. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde, yani reddolunur sözünde kastettiği şey özellikle amel hakkında. Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Bu Bukhar ve Müslüm'ün Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettikleri bir hadis. Yani Allah'tan ve Resulü'nden bir emir olmadıkça, bir kimse Allah'a yakınlaşmak için din adına herhangi bir amelde bulunursa o bir bidattır. Bunu bidat olarak görmeyen de yani sakıncasız gören de bidatçidir. Yani kaydeye muhalefet etmiştir bu her sapık her bidat sapıklıktır kaydesini. Allah Resulun bu sözüne muhalefet etmiştir. Bidat meselesinin tehlikelerinden biz daha önce çeşitli ressellerde bahsetmiştik. Kısaca şunu söyleyelim. Öncelikle Allah Azze ve Celle Şura suresinde 21. ayetinde yoksa onların dinde İbareye dikkat edin. Dinde Allah'ın izin vermediği şeyleri meşru kılan ortakları mı var buyuruyor. Yani bu şirkle alakalı bir meseledir. Allah'ın izin vermediği bir şeyi, yani Allah'tan ve Resulü'nden bir delil olmayan bir meseleyi dinde meşru gören işte bu ayetin kapsamına girer. Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi meşru görür. Bu meşru görme mesela tabi oldu bir alim olabilir. Alimin böyle bir yetkisi yoktur halbuki. Alimi Allah'a ortak etmiştir bu konuda. Yani teşride, din koymada ortak etmiş olur. Veya bu alim olmaz, cahil olur. Bu sefer cahil ortak koşmuştur. Veya bir başkası olur, nefsi olur. Kendisi bazı şeyleri güzel görür. Bütün bunlar Maide suresinin 5. ayetinde, Esra'Allah 3. ayetinde nazı olan, en son nazı olan ayette Bugün sizin için dininizi tamamladım, din olarak hızsamdan razı oldum üzerindeki üzerinizdeki nimeti kemale erdirdim ayetine bertilen meseleye muhalif Yani ne demek bu? Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a en son inen bu ayetle yani din namına kulların Allah'a yakınlaşmak için ihtiyaçları olan ne varsa helal, haram, farz, mendup veya bunun zıtları olan şeyler hepsi peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından beyan edilmiştir. Müteaddit hadislerde, mesela Ebu Zerr gelen bir rivayette, ''Sizleri cennete yakınlaştıracak her şeyi beyan etmeden ve sizleri cennemden uzaklaştıracak her şeyi açıklamadan aranızdan ayrılmıyorum.'' buyurmuştur. Bunu taberani rivayet eder sahip senetle. Ahmet bin Anbel, i̇bn Mace, Tirmizi ve başkalarının i̇rbaz bin Binsariye rivayet ettiği hadiste ise, hadis uzuncadır, bir gün bize Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sabah namazından sonra bir başladı, durmaksızın. Yani bir öğle namazında ara verdi sadece. Sonra bir başladı, ikinin namazına kadar ara vermedi. Böyle uzunca konuştu ve bu gözleri yaşartan, kalpleri ürperten bir hutbeydi diyor. Biz dedik ki yalan Resulü bu sanki veda eden bir kimsenin hutbesi. Bize ne vasiyet edersin, ne tavsiye edersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizden yaşayacak olanlarınız, yani benden sonra yaşayacak olanlarınız pek çok ihtilaf görecektir. Ben dinde ihtilaflar görecek. Size benim sünnetime ve Raşit halifelerimin sünnetine e, tavsiye ederim. Ona azı dişlerle sımsıkı sarılın. Şunu iyi bilin ki dinde her sonradan çıkarılan şey bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her da ateştedir. İbn-i Rivati'nde ve İbn-i Nebi Asım'ın Es-Sünnet'e yine sayı isnatla Ziyadeli olarak rivayetlerinde şu lafızda var. Ben sizleri gecesiyle gündüzü eşit aydınlıkta olan bir yolda bırakıyorum. Artık kim bu yola muhalefet ederse, bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyadan ayrıldığında Fars veya haram, mendup, müstahap, dinle ilgili ne varsa Bunlarla ilgili her meseleyi kemale erdirmiş bir şekilde, Allah onun dilinden, onun fiillerinden bu ümmete beyan etmiş bir şekilde ayrıldı. Yani din kemale erdik, din kamildir. O gün dinden olmayan, bu ayet indiği zaman dinden olmayan bir şey kıyamet gününe kadar artık dinden değildir. Mesela kandil geceleri mi diyorsunuz? İnsanlar belli bir asırdan sonra çıkarmış. Beşinci asırdan sonra kandil gecelerini çıkarmış. İşte e, regaib kandilini uydurmuşlar. Eee işte Berat kandili, Miraç kandili bu gecelerde camilerde toplanıp çeşitli şeyler yapıyorlar. İşte mevlit kandili, bunu Kutlu Doğum Haftası diye haftalaştırdılar birden. Bu zaman dilimini idarete tahsis ederek Allah Resulü'nün yapmadığı, sahabelerin yapmadığı bir takım işler yapıyorlar din adına. Yapılan şey kötü mü? İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seyrinden bahsediliyor. Ona salavatlar okunuyor, Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Kötü şeyler mi? Görünüşte sanki hayır gibi gözüken şeyler. Fakat dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur dediği gibi daha tehlikeli bir şeyden daha bahsediyor. Şimdi Şura suresinden okuduğumuz ayet açık aslında. Allah'ın izin vermediği şey kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Dinden meşru kılan ortakları mı var? Yani dini olarak bu dinde meşrudur diye ortak diyor Allah Azze ve Celle bunlara. Kendisine ortak koşmak diyor. Bir- İkincisi, Sayh-i Müslim'de, Ebu Saidel Hudri ve İm-i Mesud gelen rivayetler var. İm-i Mesud gelen rivayet şu şekilde. Her peygamberin bir takım sabileri vardı, havarileri vardı. Onun yakın destekçileri vardı. Bunların vefatlarından sonra, bunların arkasından öyle nesiller gelir ki yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler olurlar. Bu ifadeye de dikkat edin. Yapmadıklarını söyleyen, emreden yani Kendileri insanlara tavsiye ettikleri şeyi, kendileri amel etmiyor bununla. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir hadiste belirttiği gibi, üzerinize bir takım insanlar gelecek, sizi Kur'an'a ve sünnete davet edecekler, halbuki kendileri kitabı ve sünnet arkalarına atmışlardır. Allah Resulü bunda haber veriyor. Yani böyle insanlar olacak. Kitabı ve sünnet arkalarına attıkları halde, yani yapmadıkları şeyleri söyleyen, lafa gelince on numara konuşuyor. Allah, kitap, Resul... Deliller, on numara konuşmalar. Ama ameliyata gelince, fiiliyata dökmeye gelince bunu yapmayan kimseler olurlar. İkinci vasıflar ne? Emrolunmadıkları şeyleri de yaparlar. Nedir emrolunmadıkları şeyler? Dinde kendine izin verilmemiş Allah'ın bana şöyle ibadet edin, bana şunu yapın diye emretmedi şeyler. Görmüyor musunuz? Bugün mesela e, bu ülkenin yüzde seksen veya 90'ı tarikatçı ve bunların hepsinde rabıta var. Yani Allah'ın emrettiği, peygamberi diliyle emrettiği şey ihsandır. İhsan nedir? Sen onu görmesen de Rabbini görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Yani Rabbinin her an seni gördüğünü düşünmendir. Bakın bu dinin bir parçası. İman, İslam ve ihsan cibirli hadisinde böyle geliyor değil mi? İmanı soruyor. İman Allah'a, e, meleklerine kitaplarına imandır. E, bu iman esaslarını sayıyor. İslam nedir diye soruyor. İslam işte Allah'tan başka hak ilah olmadığına Kendisine ibadete layık, hak ilahı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve Rasulü oğluna şahidlik etmek, namazı kılmak, zekat vermek, eğer yoluna güç getiriyorsan hac yapmak ve Ramazan ayında oruç tutmak. Bunlar sayıyor. Peki bana ihsandan haber ver deyince Allah Resulü aleyhisselatü diyor ki, ihsan her an Rabbini görüyormuş gibi ibadet etmendir. Şunu iyi bil ki sen onu görmesen de o seni görmektedir. Yani bu şuurda olmak ihsandır işin mükemmelliğidir yani. Bakın, tarikatlar bunu almış, iptal etmiş, bunun yerine şirki koymuşlardır. Nedir bu şirk? Şeyhini düşüneceksin. Şeyhin neren seni gördüğünü, hatta yataktan, sağından soluna dönerken bundan haberdar olduğuna inanacaksın. Yani Allah'ı haşa iptal edip burada şeyhi Allah yerine koyma. Ve bunu sağlamak için de, bu şuuru sağlamak için de özel ritüeller ayinler yapacaksın. Nedir bunlar? Mesela namazlardan sonra veya günde bir defa kıbleye oturup abdestli bir şekilde, abdestli yani tıpkı namaz kılar gibi hem de mesela namazda kalbine türlü düşünceler gelir ee, oradaki huşuyu kaybetmen çok önemli değildir ama raptada bu huşu şarttır 10 dakika boyunca şeyhinin alnından senin alnına florasan gibi bir nurun girdiğini düşünecekmişsin işte Onur seni ıslah ediyormuş falan filan. Ne oldu? Allah Azze ve Celle hakkında biz e, onun zatını düşünemeyiz. Bu doğru. Fakat Allah'ın her an bizi gördüğünü aklımızdan çıkarmamamız. Yani yalan söyleyeceksek, aldatacaksak, yanlış bir şey yapacaksak, gözümüz yanlış bir yere bakacaksa, ağzımız yanlış bir söz konuşacaksa her an Allah seni görüyor. Bu yaptığın nerede olsan Allah'ın ilminin dahilinde diye bu şuurda olmaktır. Bunu iptal ettiler, şeyhe bağladılar. Bunun gibi şirke varan bidatlar veya belki e, görünüşte şirke varmayan, mesela tesbih gibi, tesbih aleti. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emretmiş midir? Allah'ı zikretmeyi taşlarla yapın veya boncuklarla yapın. Var mı bu? Yok. Bilakis şu var. Parmak boğumlarınızla sayın. Zira diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şu parmak boğumları kıyamet gününde sahibine şahitlik edecek. Bakın bu sünneti iptal ettiler, tesbihler, hatta biraz da modern şeyler çıktı, zikirmatikler. Tık tık tık tık tık. Ve bunlara insanlar neden ihtiyaç duyuyor? Asıl soru burada. Neden zikirmatiğe ihtiyaç duyuyor? Çünkü kendine 10 bin tane zikir belirliyor. Bin tane zikir beliyor. Bin tane salavat. Bin tane kelime-i tevit çekeyim diyor. Kötü bir şey mi kelime-i tevit? Kelime-i tevit kötü bir şey değil. Salavat kötü bir şey değil. Ama Allah Resulü tarafından sınırlanmayan bir sayı sen sınırladın. Dün de dilediğin kadar la ilahe illallah de. Buna kimse karşı çıkmaz. Salavat getir. Bol bol salavat getir. Buna kimse karşı çıkmaz. Ama ben her gün diyelim kırk tane salavat getireceğim dese sayıyla belirleme var ya her gün sadece 40 tane. Bu ancak Allah'tan ve Resulü'nden gelen bir belirlemeyle olabilir. Veya ben haftanın sadece çarşamba günleri misal ee, Vaka Suresi'ni okuyacağım. Allah'tan ve Resulü'nden bir delil yok bu konuda. Yani Vaka'yı sadece çarşamba günleri okumak üzere. Zamanı tahsistir bu. Sayı tahsis, zaman tahsis, herhangi bir bölgeyi tahsis. Mesela Allah Azze ve Celle tavaf etmemiz için bize kabe emretmiştir değil mi? Ben Kabe'ye gidemiyorum, imkanım yok. İşte ben Ankara'da Hacı Bayram Türbesi'ni tavaf edeyim onun niyetine dese bir insan mekanlardan bir mekanı tavaf ibadetine delisiz olarak tahsis etmiş olur. İlim meclisleri, bakın dikkat edin ilim meclisleri için Allah Azze ve Celle mescitleri belirlemiştir. Kişi evde de ilim e, sohbeti yapar. Başka yerlerde de ilim sohbeti yapar. Ama gittiğinde her adımına sevap alacağın, bir araya gelindiğinde ecir kazanacağın, günahlarının bağışlanmış olarak kalkıp gittiğin yer olarak mescidi Allah Azze ve Celle belirlemiştir. Ee, Nur Suresi 36. ayetinde şöyle buyrulur. İçlerinde Allah'ın zikredilmesine izin verdiği mekanlar der mescidler için. Demek ki İçinde Allah'ı zikredebilmek için Allah'ın izni olması lazım. Allah burayı yani özellikle tahsis edilen bir yerdir çünkü mescit. İbadete tahsis ediyorsun. Sen bu ibadeti e, şeyden aldın mesela zikir ibadetini mescitten aldın da biz zikrimizi dergahta yapalım, dergâhın yanında mescit var, namazda mescitte kılarız dedin. Ne oldu bu dergah? Zikir için tahsis edilmiş özel bir mekan oldu değil mi? Ne Allah'tan ne Resulünden bir delil yok, sahabede böyle bir şey de yok. İşte bu ne olursa olsun, isterse güzel gaye, Allah'ı zikretmek gibi bir gaye bile olsa, bunun adı bidattır ve her bidat sapıklıktır. Kim bunu sapıklık olmadığını söylüyorsa, sapıklık olarak görmüyorsa o da bir bidat ehlidir, bidatçidir. Ondan uzak durulması gerekir. Yani biz zikredeceğimiz hususlar biraz sonra bu tip insanlar hakkında. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden başka bir yolu daha güzel görenler hakkında. Daha tuhaf olanı bir çita daha yükseltelim, daha tuhaf olanı. Sohbetlerine başlarken, sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü, dinde sonradan ortaya çıkarlanlardır dedikleri halde, her sohbetlerine hutbetul ile başladıkları halde, bu sohbetlerini derneklerde yapan, ilim derslerini derneklerde yapanlardır. Daha da kötüsü. Çünkü bunlar yapmadıklarını söyleyen kimseler konumunu da gerçekleştirmiş oluyorlar. İnsanlara diyorlar ki en güzel yol Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolu. Muhammed aleyhissalatu vesselam, vesselam yolu ne? Mescitler, davet mescitlerde, insanların eğitimi mescitlerde, ilim halkaları mescitlerde, okullar mescitlerde. Mesela Allah Resulü'nün döneminde işte ilkokul, ortaokul, lise, kız okulu, erkek okulu, köle okulu, hür okulu diye bir şey mi vardı? Bütün eğitim mescitteydi. Bütün eğitim mescitte. Erkek, kadın, köle, hür, çoluk, çocuk, hepsi. Ta çocukluktan itibaren başlıyor. Burada namaz var, cemaat var, ilim halkaları var, toplu bir eğitim süreci var. Birlikte Allah'ın beyti denilen yerlerde Allah'ın evlerinden bir ev diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitten bahsederken. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Yani Allah için tahsis edilmiş bir yerde toplanır, mescitte toplanır. Aralarında Kur'an'ın dersini yapar, Allah'ı zikrederlerse, onun emirlerini, yasaklarını zikrederlerse, Allah onu, o topluluğu melekleriyle kuşattırır. Melekler e, sekinet indir onların kalplerini. daldıklarında da günahları bağışlanmış olarak, günahları hasenatlara çevrilmiş olarak dağılırlar. Bunları, e, bu hutbetül hacı olarak söylenen sözleri, söyleyen, dilleriyle tekrar eden fakat bu amellerini kamera karşısında kamera karşısında yani Allah ve Rasulünün yasakladığı, büyük günahlardan olan, hakkında büyük tehditler olan, her suret sahibi ateştedir buyurduğu böyle büyük bir haramın karşısında ve bid'at dediğimiz yani mesela dernek binalarını Allah'ın zikrine tahsis etmek, ilim meclislerine tahsis etmek biz bunu şöyle düşünelim, biz ilim meclislerini mescitte kuralım ama cemaatle namazı ayrı bir ev yapalım, mescitle ayrı, burası namaz evi olsun. Bu, bu da bir bidat olur. Bu mescit, yani mescidin içerisinde bir sürü fonksiyonları var, hükümleri var, ahkamı var. Yani bir bütün olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dini nasıl uyguladıysa bizim öyle uygulamamız lazım. Sahabeler fetih yapıyor. İnanın fetih, fetih yaptıkları yerlerde kendi evlerini edinmeden ilk önce mescit kuruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye icret ediyor. Medine. İlk kişi evinden önce mescit inşaatına başlanır değil mi? Günlerce Ebu Eybel Ensari radiyallahu anh evinde kalıyor misafir olarak. Mescit inşaatı başlıyor o esnada. Yani ilk iş mescitlerin yapılmaz. Ebu Bekir radıyallahu bak. Hicret kıssasının anlatıldığı kıssa. Uzunca bir kıssa. İşte Malik bin ne ona hani himaye falan veriyor. Hemen evin önünde mescit kuruyor. Mekke dönemi. Yani müşriklerin e, hakim olduğu zamanda. Ebu Bekir radıyallahu Kur'an okuyor mescitte. İnsanlar geliyorlar, onun zikrini dinliyorlar. Davet de oluyor. Şimdi diyorlar ki şimdilerde, siz şimdi mescitlere daveti kapatacaksınız, mescide kim geliyor? Zaten namaz kılanlar, yani Müslümanlar geliyor. Yani ne demek istiyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye mescit yaptı, müşrikler mi davet etti burada? Her şeyden önce işte müşriklere daveti ulaştıracak insanların mescitte yetişmesi lazım. Bu mantıkla hareket ettikleri için cihat iptaldir, zihinlerinde cihat iptaldir. İslam daveti cihatla yürür. Cihat edebilmen için ne lazım? İslam toplumu olması lazım. İslam toplumu olacak ki bu toplum kafirlere veya e, haktan sapmış kimselere daveti ulaştıracak. Bu davete icabet etmediğinde güzellikle uymadın zorla. Din budur. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tebliğ etti, uyardı, ikaz etti, müjdeledi, korkuttu. Tabi olmayınca Allah Azze ve Celle ona imkan verdi ve e, harp başladı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde bakın şöyle buyuruyor. E, bu kitabın başında bir sürü tarihlerini e, okuduk, zikrettik. İbn-i Ömer ve daha başkası haberleri de mütevatir yollarla gelmiştir bu. İlk defa da bu çalışmada ispat ettik mütevatir tariklerini. Gör ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametin önünde... Kılıçla gönderildim. Emrime muhalefet edenlere zillet yazıldı. Kılıçla gönderildim. Devamında her kim bir kavme benzetirse kendini onlardandır. Kim bir topluğa kendini benzetirse onlardandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılıç peygamberidir. İsimlerinden birisi budur. Fakat bu davet ulaşmamış kimseye e, kılıç tutmak değil. Davetin ulaştığı kimseye yani tebliğ yapılır, cihatlarda, savaşlarda da bu şartlardır. İlk önce o kimseler davet edilir, ya uyar, ya Müslüman olursunuz. Eğer Müslüman olmazsanız sizi öldüreceğiz veya esir edeceğiz. Veya kitab ehli bir kavimse ise zimmet ahdi kabul ederek bizim hegemonyamız altında kendi ibadetinizde özgür olursunuz. Fakat bize vergi ödemek zorundasınız diye böyle bir seyri vardır. Fakat önemli olan şu, Müslümanların yetişmesi, bu dine girenlerin yetişmesi önemli olan. Şimdi dernekler, seminerler, buna benzer davet ortamları pek çok yerde yapılıyor belki ama e, bazı insanlar da işte tevhid davetini kabul ediyor. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sahabe nasıl aldı, anladıysa öyle olmak gerekir. Aslında neyin sayısı artıyor bu davetlerde biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinde, devamda söyleyeceğim birazdan. söylemedik, e, e, Yapmadıkları şeyi söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimselerin sayısı çoğalıyor sadece. Başka bir şey değil. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam fakat hadisin devamında ne diyor bakın. Bu kimseleri anlattıktan sonra artık her kim bir münker görürse buna eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmiyorsa diliyle karşı çıksın. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle karşı çıksın. Bu da imanın en zayıfıdır. Bu da yoksa onda diyor hardal tanesi kadar iman yoktur. Allah Resulü'nün sözü. Yani buz etmiyorsa en azından. Bakın Şeyh Elban Raymolla'nın zikrettiği kaydaya döndü bu hadiste. Ne diyor Şeyh Elban Raymolla? Bidatleri sapıklık olarak görmeyen bidatcidir. İşte bizim demek ki elimizle gücümüz yetiyorsa mani olmamız gereken. Buna gücümüz yetmiyorsa dilimizle. Buna da gücümüz yetmiyorsa kalbimizle buz etmemiz gereken şey olarak. Hedef olarak, münker olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bidatçıyı zikrediyor. Dikkat edin. Peygamberlere güzellikle uyanların ardından böyle bir topluluk gelir. Ne yapar bu topluluklar? Yapmadıklarını söylerler. Yani kendileri amel etmedik herhalde, fasık oldukları halde başkalarından itaat etmelerini isterler. Başkalarından takvalı olmalarını isterler. Böyledirler. Diğer bir vasfı, diğer bir grubu veyahut da emrolunmadıkları şeyleri yapan, yani dinde Allah'tan ve Rasul'den izin olmayan, meşru kılmamış şeylerle amel edenler. Kandil geceleri yaparlar, ne bileyim işte rabıta yaparlar, adaklar, şunlar bunlar, bütün ibadet cinslerinde Allah'ın izin vermediği şeyler. İşte 12 rekat leyle-i kadir namazı kılarlar misal. Kadir gecesi vardır, Kur'an ile sabit. Bin aydan hayırlıdır o gece. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu geceyle ilgili olarak sabit olan, o zaten Ramazan'dan bir gece olduğu için, her gece olan gece namazı, teravih namazı diye bilinen. Bunun dışında bir şey yok. Sadece şu dua var. Kim Kadir Gecesi'ni idrak ederse Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fe afu anni Muhakkak Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, Ben de affeyle. Bu duayı çokça yapsın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 12 rekat namaz kılın, Leyla-i Kadir namaz. Bu Allah Resulü'nden değil. Sonrakiler uydurmuş. Bütün hadisçiler aynı şeyi söyler. Bunlar uydurma şeylerdir diye. Ama bunların uydurma olduğunu bile bile mesela Diyanet gibi sapık kurum insanları saptırmak için maaş alan özel e, icat edilmiş kurumlar e, insanları bu gibi şeylerde Gaz, gaz verirler, gaza getirirler, kendileri itiraf eder, ilmi çalışmalarda itiraf ederler. Evet, bunun mesela mevlüt törenlerinin veya buna benzer şeylerin dinde bir aslığı yoktur. Fakat insanlar günlerde toplanıyor diyor, bu fırsatı kaçırmamak lazım. Allah'tan kork. Bu insanlar işte bidatın ne olduğunu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bidat hakkında ne denli? E, tehditkar ifadeler kullandığını görmezden gelen kimselerdir. Mesela zuhri ahir namazı. Diyor ki, tamam bunun aslı yok. Yani zuhri ahir namazını biliyorsunuz cuma namazı kılınır, arkasından tekrar aynı öğle namazı gibi 10 rekat daha kılınır. Bunun aslının olmadığını itiraf ediyorlar. Ama diyor bu namazdır, namazdan ne olacak diyorlar. Allah'tan kork. Namaz uyduruyorsunuz, din uyduruyorsunuz yani. Uydurulmuş bidate uyan da böyledir. Yani bunun uydurma olduğunu bildiği halde buna uyan da böyledir. Selam. Said bin Müseyyep Rahimullah'ın dediği gibi, o birisinin keraat vaktinde namaz kıldığını görür de uyarır. O kişi de der ki, Ey bu Muhammed, Allah bana namaz kıldığım için azap mı edecek? Yani ben kötü bir şey yapmıyorum, namaz kılıyorum sonuçta. Said bin Müseyyep diyor ki, hayır Allah sana namaz kıldığın için değil. Allah'ın Resulüne muhalifet ettiğin için azap edecek. Çünkü Allah Resulü bu vakitlerde namaz kılmayı yasakladı. Üç vakit. Sabah, güneş doğarken, bir mızrak boyu yükselinceye kadar. öğlen tam tepe noktasındayken, batıya doğru meyletmeye başlayıncaya kadar. Akşam da, şey, ikindi vakti de ikinden sonra, güneş batarken, batıncaya kadar. Yani güneş sarardıktan batıncaya kadar. Bunlar namazın yasaklandığı vakitler. Burada insanın niyeti ne olursa olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bakın, ''Bu vakitler kafirlerin, mecusilerin, ateşperestlerin ibadet ettikleri vakitlerdir. Şeytanın boynuzunda güneş doğar ve batar.'' buyuruyor. Bir Müslümanı düşünün, kerat vakti, yani bu vakitlerde namaz kılıyor. Niyeti asla işte onlara benzemek değil. Böyle bir niyeti yok. Onun niyeti Allah için namaz kılmak. Fakat o vakitte namaz kılmakla onlara benzediği için kendi isteği dışında bile olsa bakın Allah Resulü bunu yasaklıyor. Demek ki bir adam mesela eline tesbih alıyor, sallıyor. Kardeşim bu tesbih diyorsun, Budistlerin ibadet olarak kullandıkları bir alet. Budistler çıkarmıştır bunu ilk olarak. Boncuklu tesbihler. Hristiyanlarda ibadet olarak kullandıkları bir şey. İmameli olanları, yani bizdeki şu ara ayrımlılar var ya. 33'er, 33'er. Bu şekil Hristiyanlara ait. Şeyler, Budistlerin e, tesbihlerinde böyle bir şey yok. Hepsi tek düze boncuktur. Budistler bununla ibadet ederler. Hristiyanlar ise işte Müslümanlara e, geçmiş olan şu 33'lü tesbihler. Aynen. Bu boncuklarda azizlerin, rahiplerin, erkek veya kadın bunların hepsinin ismi vardır onların ellerinde. Bunların isimlerini sayarlar sayarlar. İmameye geldikçe İsa Aleyhisselam'a dua ederler. Tamamladıkları zaman, baş imamiye geldiği zaman ellerinin içerisinde bir çevirme şekli var. Şu parmaklardan geçer, geri kalan kısmı elin altından sallanır. Böyle dua ederler. Burada da Allah'a seslenirler. Ee, İsa Aleyhisselam'ı da katarak, baba ul kutsal ruh diyerek. Bu Hristiyanların ibadet olarak kullandıkları bir şey. Adam tesbihi çekiyor. Benim niyetim onlara benzemek değil diyor. Önemli değil. Şeklen benzemeyi. ifade dikkat edin. Kim kendini bir kavme benzetirse o onlardandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kerahat namaz kılan adamın o kafirlere benzeme gibi bir niyeti yok. Fakat şeklen benziyor mu işte ondan yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer kasten benziyorsa bu küfürdür. Kalbiyle isteyerek yani onlara benzemek için bunu yapıyorsa bu zaten şirktir, küfürdür. Kişiyi dinden çıkarır. Hristiyanlara benzemek için bu şekilde tesbih kullanıyorsa bu zaten onu müşrik yapar. Ama böyle bir niyeti olmadan sadece şeklen onlara benzeyiş haramdır. Caiz değildir. Bidat'ın şekilleri, türleri çok. Biz burada usulü meseleden bahsediyoruz. Fetvanın açıklamasına devam edelim. Allah'a yakınlık yani ibadet maksadıyla dinde yenilik çıkaran kimse samiyetle samimi olarak, ilmin kurallar çerçevesinde içtihat eden bir ilim ehliyse, ise, yani bu fasık birisi değil. Yani şu hadiste zikredilen insanlara yapmadıkları şeyleri söyleyen kimselerden değil. Bilakis kendisi e, itikad ettiği şeyle amel eden birisi, samimi birisi, hakkı arayan birisi. Fakat hata edebilir. Hatasız hiç kimse yoktur. Bu hata sebebiyle ve ilmin kurallarına da uygun hareket ettiği halde hata ederse Bu bidatçı olmaz. Ama böyle değilse ilim sahibidir ama fasıktır. Bu bidatçıdır. Yani böyle bir bidat çıkar zaman. Samimidir ama ilim ehli değildir. Ve bir ibadet koyar ortaya. Bu bidatçıdır. Ehli olmadan çünkü din hakkında insanları bağlayıcı bir fetva vermiştir. Halbuki Sen onun ehli değilsin. Kur'an'ı bilmezsin. Sünneti bilmezsin. Sünnetin sahihini, zayıfını bilmezsin. Buna yetkin yok. Dinde samimi olabilirsin. Yani iki şey şarttır burada. Birincisi, ihlas, samimiyet. Allah Azze ve Celle'ye has kılmak. İkincisi, doğruluk. Yani tıpkı her amelin Allah kadını kabul edilmesine şart olması gibi bu iki şeyin. ilim ehlinde de bu şarttır. Doğru ilim ile hareket eder. Doğru ilimle hareket etmesine rağmen kişi hata edebilir. Mesela bir hadisi, aslında zayıf veya uydurma bir hadis olabilir. İlim ehli elinden gelen gayreti gösterir de, râvilerden birinin durumu kendisine gizli kalır. onun durumunu tespit edilmez, hadisi sayıs zanneder ve bu hadiste fetva verir. Mesela der ki, tesbih namazı kılabilirsiniz. Şöyle şöyle e, hadis var, bu meşrudur, bunu amel edebilirsiniz diyebilir. Biz bunu dedi diye bir ki, ilim ehlini bidatçı saymayız. Ama tesbih namazı bidattır. Biz burada bunun bidat olduğunu söylerken e, bununla fetva veren alimlerin dayandığı delilere bakarız. Deriz ki, falan alim, filan alim ve filanca alim şu hadise dayanarak tesbih namaz meşrudur demişlerdir ama Allah onları affetsin. Onlar şuradaki e, pürüzü görememişlerdir. İlmi açıdan delillerle burada şöyle şöyle pürüz var, böyle böyle sıkıntılar var. Nitekim e, daha uzman olan alimler de buradaki sıkıntıyı şöylece açıklamışlardır diyerek... E, Buradaki yanlışı beyan ederiz ama işte tesbih namazı caizdir dedi diye bir kimseyi sırf bu sebepten bidatçı saymayız. Demek ki ihlas ve samimiyetle birlikte ilmin usulüne uygun doğru hareket eden kimseleri hata etti diye biz asla bidatçı sayamayız. Fakat çıkardığı şey bidat mıdır? Olabilir bazen. Hata edebilir. Başkasının çıkardığı bir bidatla amel ederek Allah'a yakınlaşmaya çalışan kimse... O da bidatçidir. Bu bidatı ben çıkarmadım. Yıllardır işte atalarımız yapıyor. Ben de onlara uydum dese kendisini kurtaramaz. Çünkü Allah Azze ve Celle Araf 170 173 ayetlerinde ezelde hepimizin ruhlarından söz aldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? <gülüyor> evet sen bizim Rabbimizsin. Biz bunu diyor Allah Azze ve Celle ne için yaptık? İşte yarın kıyamet gününde Bizden önce atalarımız, bizden önce gelip geçenler bir din uydurmuşlar, bir yol bulmuşlar, yol çıkarmışlar. Biz de onlara tabi olan bir nesillik, bizimle kabahatimiz var demeyesiniz. Biz sadece onlara uyduk diye kurtaramazsınız. veyahutta da biz bundan habersizlik demeyesiniz diye diyor. Yani taklit hiç kimseyi kurtarmaz. Taklit mazeret değildir. İlla ki her Müslüman deliyle uymak zorundadır. Allah'tan ve Resulü'nde. Dolayısıyla birileri bugün... Ee, misal vermek gerekirse, insanın arasında çok yaygın bayram ziyaretleri. Her bayram, Sıla-i Rahim e, adı altında da olsa, bayram ziyaretleri yapılır. Bayramlardan bir gün öncesinde de kabirler ziyaret edilir. Yani o günlere tahsis edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sahabeleri, tabi'in, tebe i tabi'in, onlar da böyle bir şeyler yok. Yani kabir ziyaretleri meşrudur. Her zaman ziyaret edebilirsin. Ama bayram günlerinden bir gün öncesine tahsis ettiğinde bunu, bu bir bidattır. O güne tahsis etmiş olursun. Ziyaretler, akrabalar arası ziyaretler. Bayramdan bayrama, yani bayrama tahsis ettiğin zaman bayramda yapılan bu ziyaretler bidattır. Bayramda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin sünneti bayram namazgarına çıkılır. Müslümanlar orada bayram namazını topluca kılarlar. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta hutbe okunur ve Müslümanlar orada bayramlaşılır. Başka bir bayramlaşma merasimi yok. Sadece eğer sokakta, yolda karşı karşıya gelirler de, işte musallada eğer bayramlaşmamışlarsa birbirlerine tekabbelallahu minna ve minkum yani Allah bizden ve sizden kabul etsin diyerek bu kadar. Şimdi ne var bak. İnsanlar din uydurmuşlardır. Eğer sen birisine, yakınlarına, tandıklarına, bayramda ziyaretine gitme, sana küsecek. Niye? Allah Resulü yapmadı bunu, sahabeleri yapmadı bunu. Ve sen bunu dini sebeplere dayacaksın, işte hakları gözetmiyor, ziyaret, bayramda bile ziyaret etmiyor falan filan. Ne oldu? Bidat dine dinilmiş Ve bunu terk ettiğin zaman o kimse icabında günahkar sayılıyor. Halbuki Allah Resulü'nün yapmadığı bir şey bu, sahabelerin yapmadığı bir şey, Allah'ın emretmediği bir şey. Bakın demek ki bunlar hep emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler kondurlar. Kim işte ben bu işte adetlere, örflere karşı gelemiyorum, akrabam benden yüz çevirir, tanıdıklarım yüz çevirir diye bu bidatı işlerse o da bir bidatçıdır, ona selam verilmez. Selam vermek ve selamını almak caiz değildir böylesinin. Çünkü Allah Resulü'nün her bidat, sapıklıktır dediği bir şeyi bu adam Allah korkusunu bir tarafa bırakarak kullardan korkusu, onlardan beklediği menfaat sebebiyle terk ediyor. Allah'ın ve Resulü'nün kendisine yüklediği emir ve yasak babından olan bir şeyi insanları memnun etmek için işliyor. Bakın şirkaya ne kadar yakın bir mesele bu. Her bidatın sapıklık olduğunu kabul etmekle beraber, iştihada ehil olan bir ilim ehlinin samimiyetle ve ilmin kaydelerine uygun hareket ederek iştihat etmesi ve hata etmesi neticesinde böyle bir alim bidatçı olarak nitelenemez. Bunu açıklamıştık. İbn-i Kayyumrahimullah İlâm-ül şöyle demiştir. Her halükarda kıyamet günü Allah katında kendisine bu gibi meselelerle ilgili hadis ya da sabi sözü nakledilir. Bu hadis ve sözlerle çelişecek... Başka bir hadis ya da söz bulunmaz ise, dikkat edin bu ibareye, bazen bazı meselelerde birbirine çelişik gibi görünen hadisler olabilir veya sahabe sözleri. Böyle bir durum olmaksızın. Yani hadis geliyor kendisine ve bununla çelişen herhangi bir hadis kendisine ulaşmamış. Yani kapallık yok o meselede. Böyle bir durum var ise bunları arkasına atarak Allah Teala'nın taklit edilmesini yasakladığı kişileri taklit edenler için hiçbir mazeret yoktur. Alim şöyle der: Sünnete aykırı olması halinde benim sözümüyle hükmetmen sanaylar olmaz. Hadis sayı ise benim sözümü aldırış etme. Nitekim dört imamdan bu söz nakledilmiştir. Alim kendisine böyle bir şey söylememiş olsa bile kişiye düşen zaten böyle davranmaktır. <gülüyor> Bu onun için bir zorunluluktur. Hiçbir kaçama olamaz. Alim bunun aksini söyleyecek olsa, kişi düşen alime değil, delile tabi olmaktır. Delile aykırı bir şey söylerse, Alime değil, delile tabi olmaktır. Burada İbn-i Kayyumrayimullah, Önemli bir şeyin altını da çizmiş bu sözünde. Çelişen bir mesele değilse, Mesela günümüzde şöyle bir mesele var. Diyelim ruku rükuya eğildin, rükudan kalktın, elleri bağlıyoruz biz. Bizim buradaki delilimiz şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilenler, yani sahabeler diyor ki, Allah Resulü namazın kıyamında ellerini bağlardı. Sağ elini, sol eli üzerine, göğsü aslında veya göbeğinin yukarısına bağlardı. Şimdi kıyam ibaresi, namazın kıyamı ibaresi genel bir ifade. Ve sahabiler diyorlar ki, kıyamda hep bağlamak var. Rükudan sonraki kıyamda bir kıyam. Burada ellerin salınacağını gösteren hiçbir rivayet yok. Bu elleri salma nereden çıkmış diye sorarız biz. Şeyh Erban Raymullah burada mesela bir fetva veriyor. İlk önce bidat diyordu rükudan sonra elleri bağlamaya. Önceleri bidat diyordu. Sonradan... Ee, Çeşitli tartışmalar oldu. Bin bazı Rahimallah ve diğer bazı alimler bir araya geldikleri bir ortamda. Çeşitli tartışmalar oluyor. İnsanlar delillerini sunuyorlar. Şeyh Elbani bunun yanlışlığı düşüncesinden vazgeçmedi ama bidat demiyor. Yani bidat deme sözünden vazgeçti sadece. Şeyh Elbani şunu söylüyor. Şayet diyor. Sahabeler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra elini bağlasaydı bunu tasrih eden rivayet mutlaka gelmesi gerekirdi diyor. Bu yüzden diyor rukuda elleri rukudan sonra kalkınca elleri bağlamak doğru değildir diyor, salmak gerekir diyor. Biz de burada şöyle itiraz ediyoruz. Şeyh Elbani'nin böyle bir şey söyleyebilmesi için rükudan sonraki kıyamda ellerin salınabileceğini gösteren bir delil olması gerekir. Bizim elimizde böyle bir delil yok. Bu sebeple biz bir kimse Şeyh Erbani'nin e, fetvasıyla hareket etse biz ona bidatçı demeyiz. Burada bir kapalılık var çünkü. Birbirine çelişen e, şeyler var. Yani tam anlamıyla bir netlik yok. Fakat usul bizim söylediğimizi gerektiriyor. Biz bu iddadayız. Biz böyle itikad ediyoruz. Usul bunu gerektirir. Aksini gösteren bir delil olmadıkça namazın kıyamında elleri bağlamak esastır. Dolayısıyla bir kimse rükuda ellerini saldı diye biz ona bidatçı demeyiz. Çünkü onların düşüncesi neymiş bu meselede? Şeyh Elbani Rahimallah gibi ilim ehlinin fetvası şuna dayanıyor. Yani bu böyle bir şey olsaydı nakledilirdi, sarahaten nakledilirdi. Yani bu terk edilmezdi, bize ulaşırdı diye. Biz de diyoruz ki zaten ulaşmış. Bilakis bize şunun nakledilmesi gerekiyor. Çünkü insanların yaptığı bize ölçü değil. Çoğunun yaptığı da ölçü değil. Milyonlarca insan da yapabilir. Bu ölçü değil. Bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rükudan sonraki kıyamda ellerini saldığına dair bir rivayet olması Böyle bir şey yok. Kıyamda ellerini bağlardı diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için. Ve bunu rükudan önce sonrası diye taksim söz konusu değil. Böyle bir ayrım ayrıyetten delil gerektirir. Yani bu usulü bir meseledir. Biz burada Şeyh Elbani'ye onun samimiyetine inanıyoruz. Ve bu işin hadis konusunda ehli olduğuna da inanıyoruz. Fakat burada bu görüşünde isabetli değildir. Fakat ona bidatçı demeyiz. Yani... Şimdi biz burada bunu söylemiyoruz. Bakın şimdi bidat diyebilmemiz için burada sarahat olması lazım. Şimdi ilim ehline bile bu mesele eğer kapalı gelmişse, mesela Ahmet bin Hanbel'den şöyle bir fetva var. Şeyh Elbani de en çok buna dayanıyor zaten. Kişinin diyor rükudan sonraki kıyamda ellerini göğsü üzerine bağlaması da sakınca yoktur diyor. Elbani Rahimullah, şimdi Binbaz bunu delil getiriyor. Birat deyince Şeyh Elbani, Binbaz bunu delil getiriyor. Ahmet bin Hanbel böyle demiştir diyor. Elbani bu sefer şöyle diyor, bak diyor, demek ki diyor, sakınca yoktur demesi diyor. Demek ki aslı olan elleri salmak diyor, böyle diyor, böyle getiriyor. Yani bağlarsan da sakınca yok. Yani. O zaman öyle bidaçilere baktığınız zaman mesela Müstethi'de binatçiler, şey ahlaktandır diyor, peygamberden bir de göbekten aşağı elleri bağlamak değil O zayıf, Göbekler, alim, göbeğin altından ibareler zayıf. Yani usul olarak mesela, yani tabi bunlar bizim alimlerimiz de mesela hani böyle yaptığımız zaman işin içinden... Bakın şimdi yani. e, bidatçı olan kimse altını tekrar çizelim kendisine Allah Resulü'nden sahih bir hadis ulaşmasına rağmen bu hadise muhalefet eden kimsedir. Bu muhalefetinde eğer başka bir delil sebebiyle muhalefet ediyorsa biz bunu anlayışla karşılarız. Ama delille değil rey ile akıl ile e, karşı çıkıyorsa muhalefet ediyorsa e, bu tehlikelidir. Çünkü o Resul'e muhalefettir. Allah'a ve Rasulüne yan çizmektir. Ee, ama delilse mesela ilim ehlinin insanlar ilim ehline tabidir bu meselelerde. Yani böyle kapalı olan, ihtilaflı meselelerde ilim ehline tabidir. İlim ehlinin delillerine tabi olurlar. Çünkü avam olan insanlar delilin sayını, sayf, zayıfını veya usuli meseleleri bilmezler. İlim ehline sorarlar. İlim ehli de o meseleyle ilgili sayı nedir? Zayih nedir? Kendi ilimleriyle bunu fetva verirler. Bu kimse bu ilim ehlinin e, fetvasıyla ikna olmaz da başka ilim ehline daha sorar. Ama kendisi iştahat edemez. Çünkü ilim ehli değildir. Yani usulü konularda iştahat edemez. Veya hevasına göre tercihte bulunamaz. Bu mesele geniş bir mesele. Elban Raymullah'ın bu meseledeki bu kavli, mesela Ahmet bin Hanbel'den sadece bir kavil var. Diğer imamlardan ee, bu konuyla ilgili bir şey yok. Rüküden sonraki el bağlama meselesiyle ilgili. Öncekilerden de bir ayrıntı yok. sabelerden de yok. Ama sabelerden e, biz usulle geliyoruz dedik baktık dikkat edersen. Allah Resulü kıyamda ellerini bağlardı. Bu kıyamda, rüküden sonraki kıyamda var mı, yok mu meselesi bu? Şimdi e, bu usulü kim koymuş? Mesela biz diyoruz ki usulü hareket ediyoruz. Aslı bozan bir karne olmakça asıl hareket edilir. Bu usulü kim koymuş? Sonrakiler. Biz sonrakilerden bu usulü hareket edenleriz. Sen karşıdakinin sanki bir Nassa muhalefet ediyor gibi itham edemezsin burada. Çünkü o Nassa değil. Usulün bir dalına muhalefet ediyor. O muhalefet ederken de başka bir gerekçeyle. O kendince bir usul. Mesela İmam Malik usul olarak farklı bir yol izlemiştir bu meselede. Medine ehlinin ameli demiş. O şöyle düşünüyor. Allah Resulü Aleyhisselatırsa Medine'de yaşadı. En son orada vefat etti. Allah Resulü'nün en son uygulamalarını en iyi Medineliler bilir. Dolayısıyla kendisine çelişik gelen hadisler olduğu zaman Medine elinin amelini diğerlerinkine tercih ediyor. <gülüyor> Elbani'nin burada söylediği farklı bir şey değil. Yani uygulama olarak rükudan sonra el bağlamak nerede diyor Şeyh Elbani'de kendince? Bu <gülüyor> rivayet yerine otursun diye. E o, o zorlama. O, o da sarih bir şey değil. Onlar e, şey gelmez. Yani or, orayla... O bir yorum. Yani o bir rey. Mesela rukudan sonra biz böyle yapıyoruz. Yani bunu salacağımız sarih değil burada. Böyle de eklemleri yerine gelir. Aynı ibare secdede de söz konusu zaten. Yani... Buradaki maksat, yani o hadisin söyleniş maksadı intikallerde erkanı yerine getirmek. Yoksa Elbani burada zorlama yapıyor mesela, eklemlerinin yerine gelmesi için ellerin yana sarılması lazım diyor. Bu Elbani'nin sözü, yani hadisin sözü değil veya sahabenin sözü değil. O yüzden böyle kapalı gelen meselelerde, e, bu konuda samimiyetle yaklaşmış, delilleri samimiyetle incelemiş, usulün e, kurallarına göre hareket etmiş ilmeğini biz asla bidatçı olarak suçlayamayız. Bu meselelerde ona tabi olan avamı da bidatçı olarak nitelemeyiz. Sadece şu vardır, mesela alimin fetva verdiği konu zayıf bir hadise dayanıyordur. Mesela nevevi Rahimoğlu'na itiraz ediyor. Rafi zamanda Rafi Şafiilerin büyük alimlerinden aynı zamanda hadisçi birisi, Tarih Kazvin diye eseri var. Bu boynu mesetmek hakkında bir fetva veriyoruz. Zayıf bir hadis var. İşte e, abdest alırken boynu şöyle mesetme var ya halk arasında yaygın. E, bu cehennem bukalarından azad olma sebebidir diye zayıf bir rivayet var. Bununla, bunun müstahap olduğunu fetva vermesi üzerine nevevi, mesela o da şafilerin, alimlerinden sayılan birisi nevevi, diyor ki, bu hadis zayıftır, çok zayıftır, hatta münkerdir. Bununla amel etmekte bidattır, diyor. Haklı. Yani bu konudaki rivayet, uydurma sayılabilecek derecede zayıf bir rivayet. Şiddetli bir zayıf. Bununla amel sabit olmaz. Sünnet sabit olmaz. Müstahap bir amel sabit olmaz. Dolayısıyla bir dönem böyle fetva vermiş Rafi. Şimdi avam, Rafi'yi hadis alimi. O alim de kendi ilmince bununla fetva veriyor bu hadise dayanarak. Avamın burada hiçbir suçu yok. Çünkü avam hadisin sayını zayıfını bilmez. Bununla fetva bu fetvaya uyanları biz kınayamayız. Ama Nevevi geldi, işinin uzmanı, hadisçi birisi ve diyor ki, Rafi bununla fetva vermiş ama bu hadis zayıf diyor. Şiddetli zayıf, bundan amel edilemez ve bu boynu mes etmek bidattir, diyor. Böyle bir delil, ilim ulaştıktan sonra kişiye artık hayır ben rafinin kavliyle hareket edeceğim, onu fetvasıyla amel ediyorum derse bu çok tehlikelidir işte. Bu alimi Rab edinmeye kadar götürür kişiyi. Meseleleri iyi ayırt edin. Yani delille amel edenle delilsiz amel eden arasındaki fark veya delilinin çürük olduğu izah edildikten sonra halen de Tercih edilmeyen delille hareket eden kimselerin durumu söz konusu burada. O delilin çürük olduğu ortaya çıktıktan sonra vay efendim işte, işte Rafi'yi bilmiyor muydu derse bir kimse ne kadar gerizekalı olduğu ortaya çıkar o kimsenin. Yani Allah onu e, sahih anlayıştan mahrum etmiştir. O sapıklık yolunu tutmuştur. Şirk ehlinin gerizekalılığı bu. Allah çünkü pisliği diyor, akletmeyenlerin üzerine atar. Hakkı idrak etmeyenlerin üzerine yani bu akıl vermiştir Allah Azze ve Celle. Ne için? Allah'a, Rasulüne itaat edebilmek için. Bu itaatte kullanabilmen için. Kişi bu aklı bu yolda kullanmıyorsa Allah böylelerin üzerine pisliğini atar diyor. Onları çirkinleştirir yani. Anlayıştan da mahrum eder. Şeyh Rebi bin Hadi Habzeullah'a şöyle soruldu. Bu zamanda bidatçiye ya hecretmenin yani ona darlıp uzaklaşmanın sınırları nelerdir? Onunla konuşmak, ona selam vermek ve hasta olduğu zaman ziyaret etmek gibi haklarını yerine getirmek caiz midir? Cevap hayır. Bidatine çağıran bidatçiye darılmak, bağları koparmak ve ondan sakınmak gerekir. Eğer had cezalarını uygulayan bir İslam devleti varsa, bidat davetçilerinin şerrini engellemek için onları öldürür. Bu İslam alimlerinin katında bidate davet edenin hükmüdür. Bir kimse bidata davet ediyorsa... Mesela şu an Türkiye'de İslam Devleti olsaydı Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, işte Alpaslan Kuytul bunun gibi Fetullah Gülen, işte İskender Ernesoğlu, Hayrettin Karaman, bunun gibi adamlar Kadı huzurunda TB'ye çağrılır ya TB'dir ya da öldürülürler şeylerini engel olmak için. Sonra soru sahibi şöyle diyor: Şeyh'imiz, Hizipçiler bu bidat davetlerinden sayılır mı? Hizipçiler? İhvan-ı Müslümin gibi, dernekçiler gibi, Hizbut-Tahrir gibi gruplar. Ümmet içerisinde gruplaşanlar. Şeyh Rebi, evet, o fitne davetçisidir. Batılı destekler ve onu savunur. Ona karşı nasıl sükut edilebilir? Mesela Kutbiye, Seyyid Kutupçular. Sünnete harp açan biri gelse ve habis tekbirci metodu benimselse, hurafeci ve kabirci olsa dahi onu bir dost edinirler. Mesela İhvan-ı Müslümciler böyle. Eğer onların tektirci metotlarını benimserse, tasavvufçuyu kabul ederler, kabirci bile olsa kabul ederler. Herkese kapılar açıktır, bir tek tevhid eline kapıları kapalıdır. Yani kitapla, sünnetle amel edenlere kapıları kapalıdır. Dernekçiler de öyle. Derneğine kim gelirse gelsin, hangi ekol birisi gelirse gelsin, onun bidatlerine ses çıkarılmaz, ses ee, çıkarılmaz. Hatta konuşmalarına müsaade edilir. Ne için? Çünkü davette yumuşak olmak lazımmış ya. Bidat elinin rahatça tebliğ yapmasına izin verilir. Daha Ankara'da, daha yenilerde olan şey yapılan teklifleri biliyorsunuz. İşte Mehmet Emin Akın gelsin konuşsun. İşte bilmem e, Abdullah Yolcu da gelsin konuşsun. Falan da gelsin konuşsun. Yani bidatçileri de konuşabilir. Yani siz de onu dinleyebilirsiniz diyorlar. Biz herkesi dinleriz. Bizim çekinecek bir şeyimiz yok. Allah Resulü sakındırıyor bundan. Onlara selam vermeyi dahi yasaklıyor. Onlardan sakının diyor Bukhara ve Müslim'in hadislerinde. Müteşabihlerin peşine tutmanları gördüğünüzde. Onlardan sakının. Yani onlara davet etmek, izah etmek, ikna etmek değil bakın. Sakının. Uzak durun. Hurafecilere dostluk eden bu seyit kutupçuların birçok örnekleri vardır. Onlara kötülük olarak seyit kutuba dostluk etmeleri yeter. O Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin asabına ve Musa Aleyhisselam'a hakaret eden, hulul ve vahdedi vücut görüşünde olan bir kimsedir. Onlar kötülük ve bela ehlidirler. Şu an İslam alemi Seyyid Kutub'un menhecine ve belasına uymaktadır. Cezayir'de, Afganistan'da ve her yerde onları görüyorsunuz. Bu menheç pis bir menheçtir. Onlar yalan ve takıya ehlidirler. Bununla beraber maalesef selefi olduklarını iddia etmektedirler. Maalesef bu bir hakikat. Asrın cehennem köpekleri. Harici köpekleri, Nusracılar, El-Kaideciler, İşitciler zaten malum. Bunlar kendilerinin Selefi olduğunu iddia ediyorlar. Yani bu Selefe hakarettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu, kim, bir akideler hakkında, bu akidelerin sahipleri hakkında cehennem elinin köpekleri diyor. Kim onlar cehennem elinin köpekleri? Allah Resulü böyle demesine rağmen bu mertebede görmüyorsa kalbinde bir bozukluk vardır. Sünnet konusunda bozukluk vardır. Çünkü şeklen baktığın zaman bunlar kitapla sünnette amel ediyormuş gibi. Hatta pek çok fasık fakat sünni olan, sünnetle amel eden, fakat günahkar olan kimseden üstün görürler bunu. Neden? Mesela düşünün, bir kimse ehl sünnet olsun, akide sahibi olsun ama ayyaş olsun. Bu kimseyi bir nusracıdan, bir el-kaydeciden daha üstün görmek zorundadır ehli sünnet. Çünkü akide farkı var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yeryüzündeki en şerli topluluktur bu harcı akideleri için. Şeklen sahabe burada bir imtihandan geçmiştir. Tekvir Satması kitabının sonunda, İlk fitne tahrici diye e, rivayet yollarına aktardık orada. Biliyorsunuz hani Ebu Bekir anh gidiyor, birisini öldüremeden geliyor, sonra Ömer radıyallahu anh gidiyor, sonra Ali radıyallahu anh gittiğinde adam kaybolmuş oluyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki şayet onu öldürseydiniz ümmetinden iki kişi ihtilaf etmeyecekti. Yani ümmete bir sünnet kaldı adeta bu ihtilaf, bu yönlü bir ihtilaf. Çünkü o sahabeler zahirlerine baktılar. Ebu Bekir ve Ömer gibi en üstün sahabeler. Zahirlerine baktı çok güzel namaz kılıyor. İhlası o biçim. İhlaslılar. Bizim ihlasına diyecek hiçbir şeyimiz yok zaten. Fakat tek ölçü ihlas değil. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam okudukları Kur'an, tuttukları oruç, kıldıkları namaz yanında kendi ibadetlerinizi beğenmeyeceksiniz diyor. Bunlar samimi kimseler. Ama doğruluk var ya doğru yolu tutmak. Ne biri olmadan diğeri, ne diğer olmadan öbürü geçersizdir. Fakat mesela adam doğru bir itikad üzerinde, doğru bir inanış, yani Allah'tan, Resulünden gelen, sahabelerinden gelen itikad, menhec üzerinde. Fakat hatalı olamaz mı? Hatası kul yok zaten. Bazısı fasık olabilir sünnet ehlinden. Mesela teyhid günahkarlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tevhid ehlinin günahkarları. Kim bunlar? İçki içenler. Zina edenler. Ama tevhid ehli. Bunlar cehennemden çıkacak diyor. Dikkat edin. Ama e, hariciler hakkında diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara yetişseydim diyor. at kavminin öldürüldüğü gibi öldürürdüm diyor. At kavmi kafir olarak öldürüldü. Yani onların küfrünü Açıkça ifade eden birçok kardeşlerimiz var. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinlen çıkarlar diyor. Biz bununla beraber fıskıda asla övmeyiz. Fasada e, gözetilmesi gereken bir takım tavırlar var ama eee bir at ehli ondan daha şiddetlidir buraya dikkat edilmeli. daha ehliyle oturan da terk edilir. Bugün süremiz yetmeyecek bir sonraki derse bırakalım bu başlı inşallah bir daha defile oturan da terk edilir bugünlük burada bırakalım Subhanakallahum ve bihamdik ve eshedul ilahaillan tabatakelashirikelek ve istafrukuyetu bilik